1438, numaralı konu, Hazreti Ali'nin ebul ve düeliye kuran ı kerime üstün, esre ve ötre koymasına emretmesi, Evet, bir gün göçebe Arap'ın biri Hazreti Ali'ye gelerek Hakk'a suresinin 37. ayeti olan, La yekülühü illel hatün, irin ve kan karışımını, bilerek ve ısrarla hata edenlerden başkası yemez, ayetini, La iller illel hatün, irin ve kan karışımını, adım atanlardan başkası yemez, şeklinde okudu ve, Ey müminlerin emiri, hangimiz adım atmıyoruz, ki şimdi hepimiz bu kan ve irinden içecek miyiz dedi Bunun üzerine Hazreti Ali tebessüm ederek sen onu yanlış okuyorsun doğrusu la yekuluhu illal hatiyun irin ve kan karışımını bilerek ve ısrarla hata edenlerden başkası yemez dur buyurdu O zaman göçebe evet ey müminlerin emiri doğrusu senin dediğin gibidir Allah Teala kullarına asla zulmetmez dedi Bu olay üzerine Hazreti Ali orada bulunan Ebu'l Esved düeliye dönerek son zamanlarda Acemlerden Arap olmayan, birçok kavim İslam'a girmiştir, bunlar Arap dilini iyi bilmiyorlar, bunun için sen okumada kolaylık olmak üzere bazı işaretler koy, buyurdu, o da Hazreti Ali'nin bu tavsiyesine uyarak yazıya üstün, ötre ve esre işareti koyma usulünü getirdi.